Telefonumuz var. Alo. Selamun Ve aleyküm selam. Galip Bey hoş geldiniz. Hayırlı yeriniz. akşamlar Cili Bey. Hocamıza da hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. Hayırlı Teşekkür akşamlar. ederiz. Buyurun. İki tane sorun var mümkünse. Birincisi bu finans kurumlarına para yatırıyorsun. Onlar size kar payı adı altında işte 3 lira 5 lira 10 lira neyse onu veriyor. Bu evet. caiz midir? Diğer sorunuz. Diğer sorun bu abdeste vesveseyin atır gideriz. Mesela abdeste alıyorum. Hı hı hı. Camiye gittim. namaz kılacağım Böyle küçük aftesinin böyle bir e, aftestin bozulmuş gibi veya yellenme gibi bir durum söz konusu oluyor ama öyle bir şey yok. Bunlar nasıl kurtulabilir? Hmm. Evet. Teşekkür ederiz efendim. İyi akşamlar diyoruz. Buyurun hocam. Evet. Karpayı. E, finans kurumları dediğimiz katılım bankaları yeni ismiyle ki bunların kuruluş amacı nedir? Faizsiz işlem yapmaktır. Yani faizli müessese olan bankalara alternatif olarak kanunen müsaade edilmiş ve kurulmuş müesseselerdir. Bunlar görevi gereği yani kurulduğu amaç, görev neyse ona göre işlem yapmak durumundadırlar. Aslında BDDK dediğimiz bankacılık denetleme düzenleme kurulu bu müesseseleri denetlemelidir. Belki denetliyordur bilemiyorum. Bunlar faizli işlem yaptıkları takdirde suçlu olurlar. Hem kanunen hem de Cenab-ı Hak yanında. Hmm. Buna rağmen el altından bir takım yanlışlıklar yapıyorlarsa elbette Cenab-ı Hak bunlara soracaktır. Yani bu kişiler de herhalde bunun idraki içinde olmalılar. Olduklarını düşünüyorum, zannediyorum, temenni ediyorum. Zahirde bilerek biz bunların faizle iştikal ettiklerini bilerek para yatırırsak bu caiz olmaz. Ancak kuruluş amaçları faizsiz işlem yapmak olan bu bankalara, katılım bankalarına eğer bilmiyorsak ki bizim kesin bir net bilgimiz yoksa bunların faiz işlem yaptığına dair o insanlara paramızı yatırır. Efendim kar, kar ortaklığı esasına göre elde edilen karın bize terettüp eden, düşen miktarını alabiliriz. Ancak evet. e, bu müesseselerin bir kısmının, birinin yahut bazılarının e, dedikleri gibi davranmadıklarına dair net bilgiye ulaşırsak, dedikodu hmm. değil de yani etrafta şunlar şöyle diyor falancalar böyle diyor diye, onlara itibar etmek yerine biz net bir bilgiye sahip olursak o takdirde paramızı yatıramayız. Aldığımız kar payı ismi ne olursa olsun o zaman faizli işlem yaparak bunu kazandıkları için bize ödedikleri miktar da faiz olur. Ama biz kuruluş amaçlarını biliyoruz. O insanlara güveniyoruz. İçlerinden namaz kılan, dindar insanlar var. Belki sahipleri öyle. O konuda da kanaatımız varsa ki bunlar iyi insanlar, yanlışlık yapmazlar diye inanıyor. Yanlış bir hareketlerini görmemişsek o zaman paramızı yatırır, bize verilecek olan kar payını alırız. Bu dine caiz olur. Ama hocam bilmiyoruz, yani belki de yapıyorlar. Ha, ondan dolayı biz sorumlu olmayız. Biz zahiren... Bunların yanlışlık yapmadığını biliyorsak hı hı. el altından yaptıkları şeyler sebebiyle biz sorumlu olmayız ama o insanlar sorumlu olurlar. Evet yine Galip Bey'in ikinci sorusu hocam abdestte vesveseyi nasıl önleriz? Vesvese aslında dindar hastalığı yani biraz da takva ehli olmaya çalışan, Birazcık bilgi noksanlığından dolayı şeytanın kandırdığı kişilerde olan daha ziyade bir hastalık oluyor bu. Yani bir de psikolojik hastalık da olabilir. Yani vesvese genelde dindarlık temizlik hastalığıdır hı hı. ama bazen şahsın yapısından kaynaklanan durumda söz konusu olabilir. Bu kardeşimizin sorusundan ne anlaşılıyor? vesveseliyim ben diyor yani bunu biliyor zaten ha bunu bilen insanın vesveseye itibar etmemesi lazım biz ki e, efendim acaba yirlendim mi yoksa idrar kaçırdım mı falan türü şeyler e, nedir aslında şeytanın sizi kandırdığı oyunlardır buna gelmeyeceksiniz abdesti bozan şeyler bellidir o şeyler oluşursa abdestiniz yoktur. Hmm. Acaba abdestin bozuldu mu? Abdest aldığınızı biliyor. Bozulduğuna dair de net bilginiz yoksa siz abdestlisiniz demektir. Abdest aldığınızdan dolayı haberiniz var. Yani ben abdest almıştım bilginiz net. Hmm. Ee, herhangi bir şekliyle abdest bozucu bir davranış sergilediğinizi de Net bilmiyorsanız abdestlisiniz. Vesveseye sahip olmanın yahut vesveseli olmanın herhangi bir anlamı yok. Evet. Demek ki aslında ilmihal bilgimizin sağlam olmasını dikkat edeceğiz. Hassasiyetimiz olduğunu biliyoruz. O hassasiyete fazla itibar etmeyeceğiz ki şeytan vesvese veriyor. Biz normal şartlarda... Abdestin farzı nedir? İşte kollarınızın dirseklere kadar yıkamak, yüzünüzü yıkamak, başınıza meshetmek, ayaklarınızı yıkamaktır. Bunları yaptıktan sonra o sünnetleri uygulamasınız bile abdestiniz tamamdır. Evet. Kaldı ki siz dolu dolu suyla abdest alıyorsunuz. Benim abdestim olmadı demenizin bir anlamı yok. Ee, acaba şım oldu? Acaba buram mı kanadı? gibi düşünceler varsa... Bunu biliniz ki şeytan sizinle oynamaya çalışıyor. İtibar etmeyeceksiniz. Hayır, abdestiniz bozulmadı. Siz namazı kılacaksınız. Bu şekliyle ibadetim olur mu hocam? Evet olur. Herhangi bir problem söz konusu olmaz.